Son birkaç haftadır özellikle Paris'te gerçekleşen iklim zirvesini konuşuyoruz Açık Radyo'nun sözel programlarında Daha önceki programlarda ağırlıklı olarak bir yeni bir iklim anlaşması Çıkacak mı çıkmayacak mı üzerine konuşuyorduk Paris'te zirve devam ederken Zirveyi yerinde izleyenler tarafından da Açık Radyo dinleyicilerine gelişmeler aktarıldı Şimdi iki haftalık bir maratonun ardından da Paris'te gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'ndan yeni bir iklim anlaşması çıktı. Ee, ve e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda tüm dünyanın beraber harekete geçeceği bir anlaşma metni. E, buna 196 e, ülkenin temsilcileri e, kabul etti bu e, metni. Fakat bu metin e, bu meseleyle ilgili olan e, tüm tarafları... Memnun etti mi? E, hangi kısımlarından e, umutlanabiliriz? Hangi kısımlarından daha kötümser olabiliriz? E, şimdi bir konuğum olacak. E, onunla değerlendireceğiz bunları. E, Ekoloji Kolektifinden Arif Cem Gündoğan'la bugün birlikteyiz. Günaydın. Günaydınlar. E, şimdi benim e, tabii... Gerizgahta söylediğim üzerine e, anlaşmanın çıktığı gün, cumartesi akşamı çok büyük bir heyecan e, yarattı. tabii bu e, anlaşmanın e, imzalanmış olması ve tüm taraflar, e, daha doğrusu tüm e, 196 ülkenin e, imzasını e, atması açısından <gülüyor> ve yeni iklim rejimini e, ortaya koyması açısından ve e, tabi işte bu iklim değişikliğiyle ilgili ...yapılması gerekenler konusunda bir metin çıktı ortaya. Fakat bu metin aslında tahmin ettiğimiz kadar da memnun edici değil. Şimdi biraz onun detaylarıyla başlayalım. Siz iki hafta boyunca Paris'te zirveyi izlediniz. Evet. Öncelikle bahsettiğiniz gibi yeni iklim rejiminin belli olduğu bir anlaşmadan söz ediyoruz. Yani... Kyoto protokolünün sona erici 2020 yılından sonrasını planlayan, bir bitiş tarihi olmayan şu an için bir evet. anlaşma metni ortaya çıktı. Dediğiniz gibi 196 taraf buna onay verdi. Tabii kendi süreçlerini, iç süreçlerini işletip kendi parlamentolarında onaylatmaları gerekecek. Hı hı. Bütün ülkelerin farklı süreçlerden geçmesi gerekecek. ve Bu anlaşma en az 55 ülke küresel salımların da en az %55'ini kapsayan 55 ülke tarafından imzalandı takdirde e, yürürlüğe girmiş olacak 2020 yılı sonrası evet. Peki bu bize neler getiriyor Çok kısaca başlık başlık gidelim e, Son birkaç gündür Açık Radyo'da tartışılıyor Tekrar da girersem siz de beni uyarın lütfen e, Bu e, Açık Radyo e, programlarının Bu ara <gülüyor> talihi Maalesef <gülüyor> böyle sözler programlarda <gülüyor> yani e, Bu konuyu yani, e, Çok da tekrar edersem diye e, söyledim Hı -hı. E, Sıcaklık hedefiyle başlayalım Anlaşmanın önemli başlıkları var Çünkü Sıcaklık evet. hedefi bu işte bir buçuk derece mi İki <gülüyor> derece mi Sıcaklık e, Hı -hı. Üzerine dönen tartışmalarla ilgili olan madde. Ee, küresel sıcaklık artışını 2 e, derecenin olabildiğince altında ve hatta mümkünse 1,5 derecede e, sınırlandırmaya dair bir uzlaşı çıktı. Hı -hı. Tabii e, bu siz uzlaştığınız zaman olacak bir mevzu değil haliyle e, dünyanın fiziksel bir sistem olduğunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Evet. Yani biz bir buçuk derecede, iki derecede koyduğumuzda bu olacak anlamına gelmiyor. Fakat bir buçuk dereceye doğru bir irade ortaya koyuldu. Bunun anlaşmanın tüm taraflarını memnun ettiğini söyleyemeyiz. Zira Hı. Ee, bir buçuk derece yaşamsal bir konu. Yarım dereceden bahsediyoruz. İnsanlar günlük hayatlarındaki sıcaklık farkından bunu e, pek eşleştirilmiyor olabilir. Fakat yarım derece artış demek e, iki derece bir derecenin iki derece demek bazı ada devletlerinin yeryüzünden silinmesi anlamına gidiyor. Yani bu bağlamda yaşamsal e, bir, e, bir pozisyonu var. Fakat bir buçuk derece mutlak bir olarak çıkmadı anlaşmadan. Bir kere burada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hı hı. E, öte yandan bu sıcaklık ile ilgili bilim adamlarının düzenlediği bir basın toplantısı vardı. Çok kritik. E, Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam gerçekleşmişti. E, dünyanın en saygın iklim araştırma merkezlerinden beş tane bilim, insanı, bilim adamı demeyeyim hı hı. E, açıklamalarda bulundular ve bütün dünya basını bunu izledi. E, burada söyledikleri tek bir şey vardı. E, bu kabul edilemez. Çünkü Hedefleri tutturmamız bu şekilde imkansız. Bizim bir kere iddialı, daha iddialı hedeflerle gelmemiz gerekiyor. 1,5 ya da 2 derece hedefini şu anda yakalayamayız bu şartlar diziler. Mesela bu önemli bir, bizim için bir hı hı. gösterge oldu. Uzun dönemli hedef, ten kasıt e, emisyonların yani salımların, bir noktada zirve yapıp aşağı geçmesi gerekiyor. İlk gün değişikliğiyle ciddi bir mücadele gerçekleştirmek için. Buna da ayrı anlaşmanın söylediği çok molak bir cümle var. E, Salınların ve yutakların yani ormanlar, işte otomuzlar ya da işte farklı teknolojilerin e, arasında bir denge kurulması gerektiğini e, hedefliyor anlaşma. Yani burada emisyonların tamamen sıfıra düşüleceğinden bahsetmiyoruz aslında. Sadece dengelenmesinden bahsediyoruz. Yüzyılın ikinci yarısında. Bu ne demek? İklim mühendisliğine dair bazı teknolojiler yani karbon yakalama tutma gibi şu an için e, çok ciddi yönde ilerlememiş, e, üzerine güvenemeyeceğimiz ve çeşitli farklı riskleri olan teknolojilere şu an e, bir kapı açılmış oldu. E, salım azaltımından ziyade biz bunları tartışmaya başlayacağız bu saatten sonra. Bu anlamda da biraz sıkıntılı bir konu. E, anlaşmanın iddialı olup olmaması buna Hı. dair neler yapılacak, hedefleri nasıl iddialı hale getireceğiz gibi bir başlık var. Ambition altında geçiyor. Evet. Bu noktada 2018 yılında e, hali hazırdaki INDC'ler yani ulusal katkıların tekrar değerlendirileceği bir rapor yazılacak. Bu raporu göre de ülkelerden e, 2025 ve 2030 hedeflerini revize etmeleri beklenecek. Bu zorunlu Hı. olmayacak. E, bunu da 2025 yılına kadar yapacaklar. Yani biz aslında 2020-2025 yıllarına kadar e, pek de ortada bulunan hedefleri revize edecek gibi durmuyor e, evet. ülkeler. Bu bağlamda da bir sıkıntı var ortada. Ee, yani çok büyük bir zaman kaybettik zaten Kopenhag'dan bu yana. Bu saatten sonra yine kaybedeceğiz gibi duruyor. <gülüyor> Finansla ilgili e, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolar yılda 2020 yılından itibaren taban olarak belirlenen bir rakam bu. <gülüyor> evet. Bu ve bunun üstünde bir rakam belirleyerek finansal bir iklim finanslarının yardımı sağlaması gerekiyor. Burada gelişmiş gelişmekte olan ülke ayrı hala Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçevesi Sözleşmesi'ndeki eklerden, ayırt edilebilecek bir konu. Bu konu açıklığa kavuşmuş değil. Çünkü mesela Türkiye orada gelişmiş ülke gözüküyor ve iklim finanslarından bu bağlamda yararlanması çok mümkün değil. Bu pozisyon çok değişmedi. Hı hı. Önümüzdeki 5 sene içinde 2020'ye kadar bunların tartışılacağı bir döneme de gireceğiz. Nasıl farklılaştırılacak? Hangisi gelişmiş? Hangisi gelişmemiş? gibi Azaltım konusunda bir bağlayıcı olduğu söylenen fakat fukukken hiçbir karşılığı olmayan hedefler var. Yani hedeflerin sekreter sekreterya ile iletişmesi bağlayıcı. Yani siz hedef söylemek zorundasınız. Bu nokta bağlayıcı. Fakat ne hedef söyleyeceğiniz tamamen sizin kendi ülkenizin takdirine kalmış durumda. Yani bu bağlamda istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz hedefi koyabilirsiniz. Bu bağlamda bir e, hedefiniz iddialı olup olmayacağına kimse karışmayacak. Yani bu noktada Hı -hı. da Büyük bir e, esneklik tanımış durumda Bu da tabi etkin bir mücadeleyi Başından engelleyen bir şey evet. Kayıp ve zararlar konusunda çok tartışılan Bir maddeyiz üzerine çok muğlak bir cümle Bir politik e, ifade <gülüyor> olarak Anlaşmaya girdi e, Anlaşmada var sorduğunuz zaman Fakat e, bir e, zararsızların Tazmin edilmesi noktasında bir hukuki e, Mekanizma Ya da işte bununla ilgili bir e, Bunu mahkemeye taşıma Buradan doğal zararlarınızı karşılamaya çalışma e, Gibi bir opsiyon e, maalesef sunulmuyor. Hmm. Yani aslında teori de var. Fakat hiçbir e, yaptırımı olmadığı için kullanılamayacak, e, güdük kalacak bir başlık olarak orada. Evet. E, şeffaflık denilen bir başlık var. Bu başlıkta da anlaşmanın aslında cezalandırıcı olamayacağı, sizin iç işlerine hmm. çok e, karışmayacak bir boyutta olduğunu e, söylüyor. Evet. E, ülkeler kendi... E, Farklı kapasitelerine göre, farklı değerlendirme e, kriterlerine göre kendilerini e, bir gözden geçirme mekanizmasıyla e, hedeflerini yenileyerek devam edecektir gibi bir bir şey var, ifade var. E, adaptasyon konusunda ülkelerin iklim değişikliğine uyumla ilgili planlar e, göndermesini ve bu düzenli şekilde yapmasını e, zorunlu kılan bir madde var. Bir de birkaç tane diğer başlığı altında adlandırabileceğimiz birkaç ufak nokta var. Karbon ticareti yani piyasa mekanizmalarının bu anlaşma içerisinde bir yeri olabileceğini belirten bir cümle de var. Evet. Artık karbon ticareti de offset demiyorlar. Uluslararası azaltım çıktılarının transferi, international transfer mitigation outcomes denilen bir ifade eklendi. Bu da karbon ticareti gibi piyasa mekanizmalarına yolu açan bir şey cümle. Ee, tabii karbon fiyatlandırmaya da küçük bir atıf var. Dolayısıyla yine piyasa mekanizmalarının şu ana kadar pek bir işe yaramadığı iklim değişikliği mücadele anlamında kanıtlanmış e, e, Bu tarz opsiyonların da bu anlaşmada tekrar yer bulduğunu görebiliyoruz. E, yani genel olarak böyle özetleyelim. Evet. Peki, <gülüyor> evet, evet yani özetle e, anlaşmanın önemli e, detayları böyle görüyoruz. E, güzel özetlediniz bunları. Peki bütün bu aslında 2025'e kadar özetle baktığımızda şu anki durumdan, şu anki seragaza emisyonlarının mevcut halinden çok büyük bir değişikliğe gidileceğiyle ilgili herhangi bir şey görmüyoruz bu anlaşmanın detaylarından. 2025'e yapılmış atıflar var. Peki ondan sonra bu özellikle 2018'de INDC'lerin yani bu ulusal katkı beyanlarının tekrar gözden geçirilmesiyle ilgili sanıyorum IPCC bir rapor yazacak. Onun üzerine evet. e, hükümetler, ülkeler işte sen şöyle yap, sen böyle yap, sen iyi gidiyorsun gibi herhalde bir takım e, yorumlarda bulunacak. Peki bütün bunları ve sonrasında e, 2018 ve 2025'e gideceğimiz süreçte e, bütün bunların e, takip mekanizması nasıl işleyecek? Evet yani e, burada demin bahsettik. Yani bunun herhangi bir cezalandırılması Bağlayıcılık ve yaptırım üzerine çok büyük bir ağırlığı yok bu anlaşmanın ama artık bunun altına imza koyduktan sonra geri dönüşü de olmayacağı için en azından bir çaba gösterecektir ülkeler bunları iyileştirmek için bunu bir sekreterya bir takip mekanizması nasıl izlenecek bütün bu süreç. Anlaşmanın dediğim gibi iddia Ambition kısmında belirtilen bir şey. 2018 ailesi böyle bir rapor yayınlayacak fakat ülke ülke değerlendirmeyecek. Ülkelerin bütün hedeflerini alıp kümülatif olarak toplamda değerlendirecek. Hmm. Ve ülkeleri sen şunu yap bunu yap gibisinden e, politikalarına etki edebilecek bir şeyler de söyleyeceğini zannetmiyorum şu ana kadar zaten IPCC'nin böyle bir rolü olmadı evet, belki, hani e, aslında hani IPCC'nin şu anda yani. mevcut yapmış olduğu rapor e, var ama yani şimdi yeni bir rapor e, istenmesi acaba IPCC'ye biraz daha fazla rol mü verecek bundan sonra Peki, keşke öyle olsa <gülüyor> <gülüyor> bunu çok ama muhtemelen şey diyecektir Cumülatifse e, bunlar yetersiz hmm. ülkelere tekrar gözden geçirmelerini ve hedeflerini arttırmalarını e, tavsiye ediyoruz diyecektir. Bundan sonra ise tamamen aslına bakarsanız gönüllü. Evet iddialarını arttıracaklar ama mesela Türkiye örneğine bakalım. Evet. Artıştan %21 azaltım vermiş ve e, varsayımlarını çok e, abartılı rakamlar üzerine kurmuş ülkeler mutlaka var. E, yani e, zaten hiçbir şey yapmasa da o hedefe ulaşacak. E, ...ulaşılacak hedeflerden bahsediyoruz. Şimdi bunları biraz daha iyileştirdiğinizi varsayalım. Yine aslında çok da fazla büyük bir katkı sunmamış olacaksınız. Sadece biraz iyileştirmeniz muhtemelen... E, ...sekretaryat tarafından kabul görecek bir olay. Dediğim gibi bu anlaşmanın... E, ...şeffaflık maddesinde açıkça yazıyor. Bu, bu hiçbir şekilde cezalandırma mekanizması yok. Hiçbir hı hı. şekilde iç işlerinize karışılmayacak. Bunlar açıkça belirtilmiş maddeler. Dolayısıyla bir değerlendirme mekanizması olacak... ...fakat... Bunun bir artırımı olmayacak Olmuş. Yani Bu anlamda anlaşma kendi kendine işleri Sıkılan bir niteliği de sahip, sahip evet. ee, Tabi bir anlaşma Olması sevindirici her şeye Rağmen çünkü <gülüyor> evet. e, Kopenhag'da e, neler olduğunu görmüştük 2005 yılında fakat bir yandan da Şöyle bir şey vardı Bu a, buraya gelirken Zaten şeyi biliyorduk politik olarak Bir başarı buradan çıkmak zorunda Çünkü Doğru. oradaki hiçbir politikacının Başarısızlığı e, Kaldırabilecek bir lüksü yok çünkü Halklar artık bunu bekliyordu Hı hı, evet. Fakat diğer yandan anlaşmanın niteliği de önemli Çünkü bir anlaşma imzalanmış olması dünyanın kurtarıldığı anlamına gelmiyor Aksine belki elimizi bağlayacak bazı şeyler de ortaya koymuş oldu şu an hı hı. Yani e, özetle tabi Paris Anlaşması politikacılar için bir başarı olarak görülebilir Ama gezegenin ve iklimin ee, iklim değişikliği mücadelesinin <gülüyor> önünü açmak açısından e, vaatleri ve e, yaptırımları son derece düşük. Belki evet. e, biraz buradan artık Türkiye'nin e, pozisyonuna geçebiliriz. E, kalabalık bir heyetle katıldı bildiğimiz kadarıyla evet. Türkiye delegasyonu e, müzakerelere. E, nasıl pozisyon aldı bu iki hafta boyunca? Evet. Ee, tabii gözlemleyebildiğimiz ve konuşabildiğimiz kadarıyla anlatalım. Ee, bir kere Türkiye'nin 149 kişiyle katıldığını biliyoruz en azından resmi delegasyon istisöyle. E, 27. en büyük delegasyon tarihte bulunan 196 taraf içerisinde yani büyük bir delegasyonda gitmişiz aslında bakarsanız. Evet. Fakat aldığımız pozisyon geçmişteki pozisyonlardan çok da farklı değil. Daha çok bunu savunmaya gelmişiz gibi bir izlenim vardı <gülüyor> bizde. Çeşitli toplantı arasında. E, yani masaya zaten itilaslı bir hedefle geldik. O çok tartışıldı e, tarih öncesi bunun ne kadar temelsiz bir hedef olduğu. Ee, alternatif çalışmalarla da zaten bunun böyle olduğu kanıtlanmış oldu. Evet. Ee, birincisi bu var. İkincisi e, opsiyonlar yoktu elimizde. Yani biz bilmiyoruz tabi bu e, gizli bazı şeyler olmuş olabilir. Onları da izleyememiş olabiliriz. Fakat hmm. en azından Türkiye'nin e, birkaç farklı koşulla bana şunu verirseniz size şunu veririm hmm. e, gibi bazı opsiyonlar yaratarak gelmediğini görüyoruz. Yani tek e, iklim finanslarını buradan elde etmeliyiz. bu evet. şekilde gelinmiş e, bir e, o pozisyon Özel şartlarımızı savunmaya gelmişiz bir, bir pozisyon vardı. Burada e, Türkiye gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımında biraz muallakta kalan e, nadir ülkelerden bir tanesi. Hmm. Ekbirde olduğumuz için gelişmiş ülke sayılıyoruz bu nedenle yararlanıyoruz. Ama aynı zamanda tabii ki bir Amerika değiliz. Evet. E, bir yandan da iklim finanslarının bazı kısımlarından yararlanmamız gerekiyor haklı olarak. E, fakat buna dair bir... Yapıcı çözüm üretilmemişti. Bizim gözlemimiz buydu. Zaten bir deklarasyon yayınlamıştık Paris'teyken, oradaki e STK'dur olarak. Hı hı. Ee, bazı pozisyonları almalarını önermiştik. Fakat e, Türkiye'nin böyle bir irade gösterdiğini söylemek de zor. Hatta anlaşma onaylanmadan hemen önce e, bir e, Türkiye'nin özel koşullarının özellikle vurgulandığı bir metin vardı. O metinden çıkarıldığını gördük son anlaşma nihai halinde Türkiye'ye bir atık yok özel olarak. Hmm. Hmm. Türkiye buna itiraz edecekti. Fakat COP 21 Başkanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Fabius buna müsaade etmedi. Anlaşma onaylandıktan sonra konuşmalarda yer verildi Türkiye'ye ve Baş müzakerecimiz orada zaten şeyi tekrar ifade etti. Biz özel şartlarımızın bir görüşülmesini tekrar istiyoruz gibisinden. Evet. Ee, Fabius da bunun bir yıl boyunca e, istişarelerle e, çözüme ulaştırılmaya çalışacağını ifade etti. Türkiye için konu orada kapandı. Türkiye şu an eskisinden daha iyi bir da değil. Ya Gelecek e, COP22'ye e, atıldı herhalde. FAS'ta yapılacak olan. Oraya oraya kadar Hı, olan e, oraya kadar görüşmelerde e, bu durum değerlendirileceklerdi. Ama buradan çok büyük bir değişim Beklemek yanlış olur Bence tarihi bir fırsatı orada kaçırdık zaten hmm. Yani elimizde hmm. Hmm. E, Biz şunu alabilirsek şu kadar daha Azaltım yapabiliriz gibi farklı senaryolarda gidilmiş olsaydı Bunlar herkesin fikirdir Eminim Türkiye daha kendi adına daha fazla kazanımlar Elde edebilirdi Evet e, biz bunu göremedik. Peki yani aslında belki biraz dinleyicilerimize de açmak açısından bu Türkiye'nin özel şartlar diye sürekli üzerine basarak söylediği şartlar nedir? Bunlardan örnek vermek gerekirse. Türkiye'nin özel şartları olarak savunduğu şeyleri şöyle özetleyelim. Türkiye'nin aslında OECD'nin kurucu üyesi olduğu için... Çerçeveli Sözleşmeyi imzalanırken ek bir yer alması aslında o gelişmiş ülkeler kategorisinde değerlendirilmesine o saatten sonra neden olmuştu. Hı hı. E, Türkiye bu pozisyonunda tabii e, gelişmekte olan bir ülke aynı zamanda. E, bu e, ne diyelim e, sıkıntıdan dolayı belirli mekanizmalardan şu ana kadar yararlanamıyordu zaten. E, Kıyoto'nun esnik mekanizmaları ya da e, iklim finansmanına dair bazı elementlerden. Aynı zamanda haklı tarafları da vardı. O, bu güne kadar gelirken 90'lı yıllardan. Çünkü Türkiye'nin kişi başına e, düşen salım oranı gayet dünya altı olmasından düşüktü. Fakat şimdiki trendlere baktığımız zaman Türkiye'nin bu özel şartlarının aslında yavaş yavaş eridiğini görüyoruz. Hmm. Çünkü biz e, 2020'ye doğru giderken e, Avrupa Birliği ortalamasını, e, Amerika'nın ortalamasını, e, Çin'i, e, Hindistan'ı bunları geçmiş ve yakalamış veya yakalamış durumda oluyor. Evet. Yani altına evet. bakarsanız bu argümanınız ortadan kayboldu bu saatte. Tarihsel evet. sorumluluğumuzu baktığınız zaman e, resmi rakamlara göre yüzde bir noksat gibi bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla özel şartlarımız o kadar özel değil artık eskiden <gülüyor> öyleydi. Fakat <Evet>. şu an <gülüyor> <gülüyor> takdir dersiniz ki bu, bu argümanlar e, biraz erimiş durumda. Bu nedenle de belki e, müzakerelerde çok da ciddi bir e, pozisyon belirleyemedi. Evet. evet. Peki yani... Türkiye gibi aynı bu e, kendini böyle pozisyonlandıran e, başka bir ülke var mıydı? Türkiye biraz yalnız ve güzel ülke olarak kaldı. <gülüyor> e, müzakere bloklarının e, hiçbirinde yoktu zaten evet. e, resmi olarak. E, bu da tartışılması gereken bir hmm. nokta. Neden biz müzakere ittifakları yaratamıyoruz? Kendimiz buna uğraşıyor muyuz? Buna hmm. dair de bir şey gözlemlenmiyor çünkü. Ya da bir yere dahil olmalı mıyız? Bu konular çok tartışılmadı. E, Ukrayna'nın özel bir durumu vardı. Fakat hmm. Türkiye'yle çok benzeşen durumlar değildi bunlar. Dolayısıyla hani bir ittifakta... Belki konuşulmuştur arada ama çok da benzerleşen durumlar olmadığı için muhtemelen e, o noktada da e, Türkiye izole kalmış oldu. Hmm. Bu işte çok e, gerçekten yalnız denebilecek bir e, ve özel denebilecek bir pozisyon içinde buldu kendini ve bunu değiştirmek için dediğim gibi çok bir da çaba göstermedi. E, yaratıcı bir çaba gösterdi. Yaratıcı bir söyleyelim. çaba göstermedi. Çok. Evet. Evet. Evet. Ama bunun da bir şey olarak eklemek istiyorum. Sivil toplumla bir diyalog halinde. Çok da ihtiyaç olmadığı için girmeyen bir müzakere heyeti gördük. Hı hı. Bence bu eleştirilmesi gereken bir nokta. Çünkü sivil toplum da bu noktada alternatif çalışmalar yaparak artık bilimsel çalışmalar da üretiliyor. Farklı bir bakış açısı sunabilirdi. Evet. Eğer o masada eşit söz hakkı olsaydı. Fakat buna da çok erişimimiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu noktada biraz daha reyapçılık davrandıklarını belirtebiliriz. Evet. Şimdi tabii bundan sonraki süreçte e, anlaşmanın e, bu e, metne taraf olan 196 ülke tarafından resmiyete kazan resmiyet kazanması için e, sanıyorum e, 21 Nisan 2017'ye kadar mı e, bunları e, imzalamaları gerekiyor. Yani şu anda bu metin üzerinde bir mutabakat e, sağlandı ama e, kendi parlamentolarına götürüp ...imzalamaları gerekiyor. Acaba bu evet. süreç içerisinde bir e, aykırılık e, olur mu? Yani biz orada evet, evet dedik ama işte bundan evet. sonra... ...yani bunu sadece Türkiye açısından sormuyorum. Evet. Yani evet. Bir, genel olarak yani bu anlaşmanın e, gidişatı... ...bundan sonraki süreç işte diğer KOP'a kadar ki o bir yıllık süreç... ...ve bu metni imzalama sürecinde evet. bir takım değişiklikler olabilir mi? Evet. Olabilir gayet sürpriz şeyler olabilir yani aslında çok aykırı seslerin gibi bile işte Venezuela, Bolivya, Nikaragua gibi ülkelerin itirazları son dakikaya kadar sürüyordu fakat onlar bile bunu onayladılar. Hani bu süreçten sonra sürpriz olur hı hı. olursa böyle bir şey fakat olma ihtimali var sonuçta parlamentolarda onaylanacak gayet reddedebilecek bir şey olabilir anlaşma haline gelebilir. Fakat böyle yapan ülkeler olursa da bu artık şeyi göze alamayacaklarını düşünüyorum ben. Uluslararası yaptırımları yok belki bunun ama dışında kalırsanız dışında kalırsınız. Yani bir dışlanma söz konusu olur. Evet. rejiminde ve Hiçbir ülkenin bu şeyi kaçırmak isteyebileceğini hem politik hem ekonomik anlamda zannetmiyorum. Evet, kimse yani de negatif anlamda parmakla gösterilmek istemeyecektir dünya kamuoyunda herhalde bu açıdan peki şimdi süremizde daralıyorken belki çok ufak biraz da medya açısından bakarsak yani özellikle tabi yani dünya medyasında bu işi çok profesyonel olarak yapanlar var elbette ama yani Türk medyasının, Türkiye medyasının performansı nasıldı genel olarak görebildiğiniz kadarıyla bütün bu iki haftalık anlaşma maratonu esnasında? Yani Türk medyasının üzerinde e, konuşuyorsak e, biraz e, eleştirmek gerekecek tabii. Çünkü e, biz orada medya merkezinde de vardı. Bütün dünyadan gelen gazetecilerle de beraberdik. Yani dünyanın en küçük ülkelerinden bile orada 20-30 kişilik gazeteci heyetleri varken Türkiye'den düzenli olarak iki hafta boyunca oradaki kimsenin olmuyor oluşu e, bizi üzdü açıkçası. Bu konuya verilen değeri de aslında göstermiş oldu kamuoyunda. Bunu yazan <Gülüyor> gazeteciler var. Bunlardan bir tabii e, sizsiniz. Bazı işimler var fakat evet. bu tek tek bireysel isimlerle olacak bir şey değil. İklim evet. anlaşması imzalandığı anda bütün dünyada manşet olurken Türkiye'de gazetelerde bunun manşeti olduğunu zaten görmedik. Evet. Ee, Ve pek çok dünyada... yabancı televizyon kanalı da canlı yayına geçti. Ve hatta evet. yani açıklama yapılması beklenirken normal yayın akışını devam ettirip kenarda küçük bir ekran açıp Paris'teki e, toplantı salonunu göstererek e, aslında anlaşma yani ne çıktı nedir e, detayları basın toplantısını e, beklediler. Evet o anlamda da e, Türkiye'nin aslında medyası açısından da yapması gereken e, pek evet. çok şey var daha. E, çok teşekkür ediyorum yayınımıza Güzel. katıldığınız için. Bugün Hadi ekonomi ekolojide ekoloji kolektifinden Arif Cem Gündoğan'ı ağırladık. İklim anlaşmasının evet. detaylarını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.